Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Van Merke ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ve Tunal'ın yanı şu dakika itibariyle azıcık geç kalarak başlamış bulunmakta. Evet, bugün dün akşam duyuramadım size bir konserde olmam gerektiği için. E, konumuz kişisel bir anımsama e, üzerine. Anımsamalar diye bir başlık koydum bugünkü programa. Anadolu'nun ve dünyanın tarihinde son 150 senede e, yaşadığımız e, travmalarla ilgili şarkılar seçtim size. E, borçlarım da vardı zaten. En başta e, Ermenilere borcum vardı. 1915'i e, anlatan bir program yapmayı e, vaat etmiştim. Ancak ancak ee, tamamen bu konu üzerine e, odaklanan şarkılar konusunda yeterince araştırma yapamadığım için bu sözümü e, yarım tutmuş oluyorum. Bir program kapatastak yani Ermeni halk müziği çalmıştım zaten Nisan ayında ama bugün e, 1915'te yaşanan e, sürgün ve soykırım günlerinde kalan e, ya da o günlere atfedilen ee, şarkılarla başlayacağım programa. İki şarkı seçtim. Ama ondan sonra yine tamamen e, çağrışımlarımın beni götürdüğü yerlerde dolaşacağım. Gerek Türkiye'den, e, Anadolu'dan, gerekse dünyanın çeşitli bölgelerinden yaşanan e, travmalarla bağlantılı şarkılar e, dinleteceğim sizlere. Sözü uzatmayalım. Armenian Minsterland Folk Songs adlı bir e, albüm var elimde. Amerika'da yayınlanmış. Vakti zamanında. E, kayıt eski bir kayıt değil ama e, 1909 Adana olaylarını e, anlatıyor. Kısa bir sürede binlerce Ermeni'yi e, öldürdük. E, öldürdü e, Türk Müslüman nüfus Adana'da yaşayan. E, Tabi aslında bugün anlatacağım hikayeler eninde sonunda ulus devletlerin, e, tabii Türkiye özelinde Türk ulus devletinin e, azınlıklara ya da muhaliflere karşı e, yaptıklarını özetleyen bir kişisel e, deneyim olacak. Evet 1890'da başlıyor zaten Ermeni e, Ermenilere karşı şiddet kullanma. Olgusu tabi Hamidiye alaylarından bahsetmek gerekir. Ee, bizzat bu iş için Sultan Abdülhamid'in e, kurdurduğu ağırlıklı olarak da Kürtlerin e, yer aldığı oluşumlar bunlar. Hani 1890'da evet Ar Ahmet Rasim'in kaleminden vakti zamanında Ertuğrul Faciası adlı e, oyunu, oyunlaştırılmış halini dinlemiştik. E, Ertuğrul Gimsi'nin Japonya açıklarında nasıl battığını anlatan, tabii ki bu da bir felaket ama e, kimsenin kastı olmayan bir felaket. Oysa 1890'dan itibaren Ermenilere e, planlı programlı bir e, şiddet uygulandı doğrusu. Yani benim okuduklarımdan e, izlediğim bu. E, ama şunu da tabii ki söylemek gerekir. Şiddet başladığı zaman e, iki tarafında birbirine şiddet uygulaması bugün de tam yaşadığımız gibi e, önü anlamayan bir durum evet e, A A.Gazaryan e, muhtemelen Anahit ya da başka bir isim neyse e, seslendirecek bu parçanın ismi Adana'yı Vogbe e, yani Adana Ağıdı e, birçoğunuzun bildiği bir parçadır dinleyelim beni ama evet bugün Anımsamalar adını verdiğim programa devam ediyoruz. İlk parçamız Agapi Gazaryan tarafından seslendirildi ve adını ağıdı, adını taşıyordu. 1915 konuşulduğu zaman illaki Gomidas'tan bir şey çalmak gerekir. Gomidas, Türkiye topraklarında yetişen en büyük müzisyenlerden biri. Öğretmen, şef, besteci. Ve aynı zamanda da en önemli meziyeti e, derlemeciliği. 1870 Kütahya doğumlu e, konservatuar eğitimi için Ermenistan'a gittiğinde Türkçe biliyordu yalnızca. Ermenice bilmiyordu. E, uzun süre Berlin'de kaldı. E, bitirme tezi Kürt halk müziği üzerinedir. Ve derlemeleri Türkçe, Kürtçe ve Ermenice e, 3000'e yakın. Halk Türk'südür. Ve 1915'te e, işte Nisan kararnamesi çıktığında apar topar toplanan Ermeni aydınlarının içinde o da vardır. Kayseri'ye götürülür. Kayseri'ye e, ondan sonra e, aklını oynatır. Bir şekilde Paris'e götürülür ve son 20 senesini e, Paris'te Akıl Hastanesi'nde geçirir. Böyle bir hikaye. Ulus devletin ee, ulusal maaş çalışan devletlerin ee, mahvettiği hayatlardan, milyonlarca hayattan birisi. Komidas'ın sesinden, ee, Traditional Crossroads tarafından çıkarılan bir albüm bu. E, Birçok parçada kendi sesi var. Aynı zamanda bazı parçalarda da Almen Akşah Muratyan'a ee, piyanoda eşlik ediyor. Genellikle bu kayıtlar 1911-12 e, civarında yapılmış Voice of Comidas adını taşıyan bir albüm bu. Oradan e, Arorn U e, Takragın adını taşıyan bir parça dinliyoruz. Kad kad u se kada du, kad ujeri kada pređu, kad hodi kada de meu cabo tu cane em dar deus le fab de todo fodiu no corpo nele cavcarus Evet es, evet e, Gomidas'ın sesini dinledik 1910'lar, lar yani on civarında yapılan kayıtlardan birisiydi e, derlediği türkülerden biriydi. Evet üçüncü kaydımız 1937'de New York'ta yapılmış bir kayıt. O kaydın yapılmasından bir sene sonra da e, e, kaydın kaynağı olduğu yer yani dersim e, bombalandı. E, bombalayan pilot da bunda bayağı e, ölmüş, öyle duyuyoruz. Türkiye'nin ilk kadın pilotu, ulus devletimizin bir e, neferi olarak. E, Dersimi bom bombalamışlar ve dereler kanakmış ve tabii e, 1915'ten sonra Türk dünyanın dört tarafına dağılan Ermeniler dağıldıkları geldikleri yeri hiçbir zaman unutmamışlar hani o hepimizin yani birçoğumuzun okuduğu e, Türkiye'de e, bir farkındalık e, yaratan ...aneannem kitabının... ...meşhur konusu... ...Dersim Dört daha içinde... ...meşhur Dersim türküsü... Ee, ...Ermeniler tarafından çok sevilerek... ...günümüze kadar taşınmış... ...ve... E, ...1937'de... ...yani Anadolu'dan... ...sürüldüklerinin 22 yıl sonrasında... ...ta Amerika'da... ...yine Türkçe sözlerle okumuş... ...okunmuş e, bu parça... ...tabii bu türünün tek örneği değil... E, yüzlerce Türkçe olarak seslendirilen kayıt var e, Bu vesileyle 100 senedir 150 senedir e, bir türlü çözemediğimiz Güneydoğu sorununu e, anımsamak istedim Anımsamalar çünkü e, programımızın adı bugün için en azından ve günümüzde de e, problemler devam ediyor Eğer, ...her şey yolunda giderse de açık radyo... ...üç buçuktan sonra Diyarbakır'a bağlanacak ve... ...bugün yapılacak olan... E, ...Aydınlar'ın... ...Balış yapacağı çağrıyı... ...yayınlayacak radyomuz. E, bu kayıt... bir Aslan'ın... E, ...Dersim Ermeni Dernekleri ile birlikte hazırladığı... E, ...Dersim Ermeni Halk Türküleri adını taşıyor... ...Kalan Müzik tarafından yayınlandı... ...ve... E, Sonunda da bu orijinal kayıda yer vermişler. Vartan Margosyan e, seslendiriyor. Dediğim gibi New York 1937 ve bu türkü Dersim e, katliamında yaşamını yitirenlere alıyorum. haltağla geldi gene var içinde. ama menziğim yoksun yavru evimizden yoksun bak bir olur ama menzil dibine var dibine narad Anımsamalar programı yapıyorum Bugün Tuna'nın beri yanında Yılın son gününde e, Vartan Margot dinledik Şimdi yine dersimde kalıyorum e, Dersimden yetişen en önemli Müzisyenlerden biri Mikhail Aslan Bir şarkı daha var Mikhail Aslan'dan Bu defa kendi sesinden 2013'te yaptığı Hoza albümünden e, Şarkıyı Şengale adamış Geçen sene, daha doğrusu bir önceki sene çok korkunç şeyler oldu biliyorsunuz orada. Ee, ama türkünün geleneksel olduğunu anlıyorum. Herhangi bir söz beste ibaresi e, yazılmamış. Ee, Ortadoğu coğrafyasına ve e, günümüzde yaşananlara atfedelim e, bu parçayı da. Oh, oh, oh, oh. Ahmet Beg, çemgeş bazane, şu çemme çem az kurbano, çemgeş Ahmet Beg, meşan zeyranı, ziril günde az kurbano, meşan zeyranı. Ziril Ahmet Beg, Gel Evet, Mikhail Aslan'ı dinledik. Çüçem adlı parçayı seslendirdi. Şimdi anımsayacağım konu mübadele. Benim uzmanlık analım gereği duyarlı olduğum bir konu tabii ki. Yine ulus devlet olma yolunda attığımız adımlar sırasında tabii günahsız, suçsuz, çatışmaya girmeyen insanları e, çok e, zarara uğrattı e, Türkiye Cumhuriyeti. İşte e, ne diyelim e, bu mübadele sonrasında 1928'den itibaren e, göçmenlerin Türkiye'den göçen göçmenlerin her türlü e, problemleriyle ilgilenen daha doğrusu kültürel e, araştırmalar amacıyla ee, onlarla sürekli ilgilenen Küçük Asya Enstitüsü kurulmuş oluyor. Ee, enstitünün temelleri atılmış oluyor 1928'de. Ve dinleteceğim kayıtlar 1930'da yapılmış. Ee, yıllar sonra da e, Küçük Asya Araştırmaları Enstitüsü tarafından, e, Asya kıyılarından ve Pontus'tan müzik adı, adıyla e, yayınlanmış. E, çok güzel sesler var. ...bunlar sıradan göçmen olarak yani şarkıcı olarak filan değil asla... ...Allah bilir... ...bulaşıkçı olarak veya herhangi bir işi yapan insanlar Yunanistan'da... ...bunları bir araya getirmişler ve... ...o günün koşullarında mükemmel bir iş çıkartarak... ...şarkılar, türküler toplamışlar, istatistikler yapmışlar... ...günlükleri toparlamışlar, tanıklıkları toparlamışlar. Kısacası harika bir dokumentasyon yapmışlar. İşte bu Küçük Asya Kıyılarından ve Pontus'tan müzik albümünden... ...iki parça dinleteceğim sizlere. İkisini de Foçalı, Foça doğumlu... ...İrini Boyacı seslendirecek. Mükemmel bir ses. İlk şarkı Evim Yanıyor adına taşıyor. Muhtemelen... Ee, mübadele günlerini ve öncesini anlatan bir şarkı. Diğeri de genineksel e, yeni evlenen bir çifte iyi Dilekler e, İyi Dilekler'de bulunuyor şarkı sözlerinde. E, ve iki şarkıdan e, ve iki şarkı için Foçalı İrini Boyerci'yi dinliyoruz. 1930 kaydı. Medifodol <Gülüyor> Çeviri ve is hotter eh? Evet, İrini Boyacı'yı dinledik ve mübadele günlerini anımsadık. Şimdi yine günümüz Suriye'sine gidiyorum. Halepli bir şarkıcı ve müezzin, hafız ya, ya da... E, ...yüzyıllardan beri Halep ve çevresinde söylenen şehir şarkılarını bir araya getiren... ...Halep Suidleri adlı bir albüm yapmış. Burada e, gerek e, Halep coğrafyasında... Ortaya çıkmış şarkılar. Gerekse e, bütün e, Arap klasik müziği içinde ortaya çıkmış. İşte, e, Arap Endülis müziği çerçevesinde de ortaya çıkmış şarkılar var. Kendine özgü bir repertuar. E, enstrüman eşliği yok. Yalnızca bendirlerle çalıp söylüyorlar. Hasan, Hafar ve arkadaşları şimdi e, Halep Süvitleri albümünden seçtiğim bir şarkı dinleyeceğiz. Dediğim gibi Suriye'deyiz ve Hasan, Hapfar ve arkadaşlarını dinliyoruz. Senhaffar ve arkadaşlarından dinledik. Ee, bu şarkıyı da dünyanın dört tarafına dağılmak zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimize, göçmenlere e, ithaf ettim. Ee, anımsamayı bir tarafa bırakın, hiç e, unutmuyoruz zaten onları. Her gün e, öyle veya böyle üzerine konuşuyoruz, rastlaşıyoruz filan. Anımsamalar programına devam ediyorum ve şimdi e, anımsamak istediğim ve örneklendirmek istediğim e, dönem Stalin dönemi ve Rusya. E, Stalin dönemini e, anımsarken çok e, üzülüyorum, çok kaygı duyuyorum. Çünkü e, bugün hani kapitalist dünyanın insanlığa yaptıklarını e, anımsama programı yapsak zaten bol bol malzeme var. Hepsi... Bütün kapitalist ülkeler öyle veya böyle e, kendi ülkelerinde ya da ülkeleri dışında sömürgelerde e, insanların canını okumuşlar. Bunu biliyoruz ama e, aynı şeyi belki daha da fazlasını aynı zulmü e, Stalin döneminde hatta belki daha öncesinde e, Rusya'da proletarya diktatörlüğü adı altında görüyoruz. E, susuz insanların sürüldüğünü öldürüldüğünü Biliyoruz. İşte onlardan biri de 30'lu yılların e, efsanevi hissesi Piotr Leşchenko. Piotr Leşchenko tabi e, Rusya'da e, barınamamış. <gülüyor> Hatta uzun süre e, Rusya'da yasaklanmış. Sanıyorum 80'li yıllardan itibaren e, Rus devlet yani Sovyet e, devlet firması Melodya Plaklarını yayınlamaya başlamış. Ee, öyle anımsıyorum. Belki yanılabilirim. Belki daha öncesindedir. Ama başlarda yasaklanmış. Vatan haini olarak ilan edilmiş. Rusya dışına çıkmış ve üşenmemişler. KGB ya da o zamanın e, adıyla e, pek çok ismi var. E, e, istihbarat örgütü üşenmemiş. Bükreş'te bulmuş ve onu orada e, öldürmüş bir e, iş. Biliyorsunuz Meksika'da Troşke'ye kadar gidiyor. İşte e, Pyotr Leşenko'dan bir e, foxtrot dinleteceğim sizlere. Vanya adını taşıyan bir foxtrot bu. E, genel olarak Pyotr Leşenko tabii müthiş bir ses. O dönemin e, pek çok sesi gibi yani pek çok sesine benzeyen bir tınısı var. Carlos Gardel e, başta olmak üzere çok benzetiyorum ben seslerini. E, ...repertuarı Tangolar, Foxtrotlar, Valshler ve tabii ki e, Rus halk şarkıları. Şimdi ondan 1934-37 yılları arasındaki kayıtları bir araya getiren e, albümden Vanya adlı Foxtrot'u dinletiyorum size. И сце, даво сила. Красотка Маша черна обкоем. И не находит бедняга с сих пор узна. Верно не было. Красотка Маша вани никогда. Хоть и любила, но их сменила всем и села. Не плаче мой милый, позабудь о былом, и запивай всегда ты своё горе, под тои вино. Брось, мой милый, не любила ведь она, любовь пройдёт, иёд и доброго село машутки не спится утра развеца любит и неустаная в объятьях за грустил совсем не мочь и запивает свое горе не мой милый Позабуть тя було і забивай всегда ти своє горе под займеннах мой милый не любила ведь она любо продёт и её ты позабудеш броскай Вадюша, Evet. Stalin'i andık. Daha doğrusu Stalin'i yerdik. Ee, onun ee, sebep olduğu milyonlarca e, ölüm vakasından biri olan Piotr Leşchenko'ya e, bağlantı kurduk. Ve ondan bir e, Vanya adlı, Foxtrot dinledik, 30'lu yıllarda yapılmış kayıttan. Şimdi, e, geçtiğimiz günlerde Büyük Usta Çetin Altın'ı yitirdik, biliyorsunuz. E, o günlerde, daha önce hiç duymadığım e, bir şekilde kaçırmışım onun sesinden Vietnam Çocukları adlı bir e, plak e, dinledim. Hatta açık radyoda dinledim ilk kez. İşte e, belki onun etkisiyle bu programda Vietnam'dan bir şarkı da çalmak istedim. Çünkü 60'lı yılların ortalarından 75-76'ya kadar doğru anımsıyorsam Vietnam'da inanılmaz bir savaş devam etti. Milyonlarca belki milyona yakın insan öldü. Türlü türlü ...yeni icatlar... ...insanlar üzerinde denendi... ...silah icatları... Ee, ...anımsamak... ...istemesem de... E, ...uzak duramadığım... ...olaylardan birisi de budur... Ee, ...şimdi o nedenle bir... ...Kuzey Vietnam halk şarkısı dinleteceğim sizlere... ...Nehrin Sonu adını taşıyor... ...ee... Vietnam Halk şarkıları içeren bir e, albümden, derleme albümden dinletiyorum sizlere. Ve şimdi Vietnam'dayız. sông <Gülüyor> riêng tiếng anh ở quầy chữ dòng sông dòng sông chữ đợi chờ nước chảy lờ Vietnam Savaşı'na atfen e, Nehrin Sonu adlı bir halk şarkısı dinledim. E, dinlettim size. Ho Chi Minh'in ülkesinden Kuzey Vietnam'da. Artık öyle bir Kuzey Vietnam olarak bir ülke kalmadı. Bir Birleştiler sonra biliyorsunuz. Bu arada e, bugünkü yargılarım tamam, tamamen bana aittir. E, her konuda aynı şeyi düşünmeyebiliriz sizlerle, dinleyicilerimle. Kuşkusuz e, o bakımdan... Karşılıklı hoşgörü içinde e, meseleleri ele almamız bence daha doğru olur. Evet, güzel bir şey anımsayarak bitirmek istiyorum programı. Yaklaşık e, iki ay önce küçük bir Makedonya seyahatinde bulundum. E, daha çok Türkiye'nin yoğun ve zor gündeminden kaçmak için doğrusu. Ve gerçekten e, çok güzel günler geçirdim orada. E, arkadaşlarımla, eşimle. Ve e, aldığım albümlerden birinden e, bir şarkıyla kapatmak istedim. E, unutulan, anımsanması gereken bir halkın e, altını çizerek kimdir bu halk? Ulahlardır. Tarih kitaplarında e, ulahlar diye geçer hep. E, Balkanların çeşitli ülkelerine, başta Yunanistan ve Romanya olmak üzere e, dağılmışlar, dağınık olarak yaşıyorlar. E, i̇şte Makedonya'dan ulah çoğunluğun bulunduğu, yaşadığı e, Kruševo şehrinden bir derleme aldım. E, çok güzel bir derleme. İşte unutulan bir halktan, e, ulah halkından bahsediyorum. Ve onları anımsayarak ve Makedonya günlerimi anımsayarak bugünkü programı bitirmek istedim. <Gülüyor> in the Anımsamalar programımı bugün yılın son programını e, unutulan bir halkı anımsayarak, ulahları anımsayarak bitirdik ve geçirdiğim güzel Makedonya günlerini anımsayarak. Evet yine programın başının, e, telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Facebook'lardan, web sayfadan ulaşabilirsiniz. Hem bu programı hem de bundan öncekileri zaman zaman küçük aksamalar olabiliyor ama sonra toparlıyoruz, düzeltiyoruz. E, dilediğiniz zaman e, blogumdan, <gülüyor> blogumdan dinleyebilirsiniz. tunanimberiyani.blogspot.com Evet, yeni yılda haftaya görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. E, Selahattin'e de çok teşekkür ediyorum. să-n kokun n-aioc când săvii să-m îșoară marjei Sunan'ın beryanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu